dersin başında Arapça meslemini evvelce okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Bu hadis-i şerif ümmet-i Muhammed'in içinden yetişmiş ham alimler, müra'i kişilerin aleyhinde varid olmuştur. Bizim dinimiz kamil dindir. Allahu Teala Hazretleri bize her şeyin iyisini kötüsünü öğretmiş. Peygamberi vasıtasıyla, şeriat-ı vasıtasıyla yapmamız gereken işleri, yapamamız gereken işleri, iyi huyları, kötü huyları öğretmiştir. Her şeyin bir alt sınırı vardır, bir üst sınırı vardır. Hiçbir şey mutlak öyle peşin methedilmiş de arkası bırakılmış değildir. Her şey bir ölçüye dayanır, mantığa dayanır, muhakemeye dayanır. Her şeyi güzeldir dinimizin. Elhamdülillah bizi Müslüman yaratan Allah'a hamdü olsun. Dinimizde ilim öğrenmek çok kıymetlidir. Çok şereflidir, çok sevaplıdır. Sizin şurada oturup birkaç hadis-i şerif dinlemenizin çok büyük sevabı vardır. Bizim dilimizin döndüğünce buradan o hadis-i şerifleri izah etmemizin çok sevabı vardır. İlim güzel şeydir. İlim yolu cennet yoludur. İyi güzel ama bunun bir de alt sınırı vardır. Bir de başka tarafları vardır. Dinimiz her şeyin hududunu çizmiştir. İyi tarafını, kötü tarafını göstermiştir. İlmin de kendine göre âlim makbul insandır ama âlimin de kötüsü vardır. İlmin de kendine göre dikkat edilmesi gereken incelikleri vardır. Bu hadis-i şerifte bu inceliklerden birisine işaret buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki "İnne fi cehenneme diyen muhakkak ki Cehennemde bir vadi vardır. Nasıl dağların arasında dere yatakları, vadiler oluyor? Cehennemde de öyle daha çukur, cehennem dağları arasında ateşin daha çok toplandığı, azabın daha fazla olduğu öyle bir vadi vardır ki azabı çok müthiş olduğundan تَسْتَعِذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِنْ شَبْئِينَ merreten. Cehennem her gün o içindeki o az azap vadisinden 70 kere Allah'a sığınır. Öyle müthiş azap olan bir deredir, bir vadidir. E addehu lil kurra'il <gülüyor> mura'in. Allahu Teala Hazretleri bu vadiyi mürai kurra için hazırlamıştır. Riyaker Kur'an okuyucular hakkında hazırlamıştır. mürâine bi âmâlihim, amelleriyle mürailik yapan, amellerini başkalarına, güzel amellerini gösteriş için arz edip de mürailik yapanlar için hazırlamıştır. Ve inne ebgada halkil ebgada el halki ilallah, hiç şüphe yok ki Allah'a insanların en çok menfuru, en kötüsü, Allah'ın en çok buğz ettiği insan, alim-i sultan. Sultanın Eşi sıra gezen alimdir. Sultan'ın alimidir. En Allah'ın buğz ettiği alim odur. Şimdi bunu dilimiz döndüğünce biraz anlamışsınızdır ama biraz açıklayalım. Kurra, biliyorsunuz kurra hafız diyoruz. Yani kıraat farklarını da bilen Kur'an-ı Kerim'i iyice ezberlemiş kuvvetli efendim hafızlara kurra hafız derler. Yani Sıraati aşırı biliyor vesaire filan demek oluyor. Kur'a Kur'an-ı Kerim okuyanlar. Kur'an-ı Kerim'i biliyor, manasını biliyor. Okuyor ama اَلْمُرَا۪يْنَ amalihim, Amelleriyle gösteriş yapıyor. Gösteriş için okuyor. Allah rızası için değil, başka insanlara alimlik taslamak için veyahut kendisinin çok sanki takva ehli bir insan olduğunu göstermek için veyahut efendim mevki, makam, para, pul toplamak için böyle bir sebeple riyakarca yapıyor bu işi. İhlasla yapmıyor, riyakarlıkla yapıyor. İşte bunlar cehennemin, o cehennemin bile sığındığı vadisine atılacaklar, orada azap görecekler. Niye? Bir insan bir suçu bilmeyebilir. Bilmediği için yapar. Şimdi bugün bir yoldan geliyoruz. Efendim kardeşimiz diyor ki, yani ben 3 senedir aklım başıma geldi. Koca adam ama yani 3 senedir doğru yolu buldum diyor. 3 senedir. E i̇nsan doğru sandığı yollar eğri çıkabiliyor. Koştura koştura efendim ömür geçirdiği yerler yanlış yol olabiliyor. Doğrusunu anladığı zaman doğruya geliyor. Eskisinden pişman oluyor, tövbe ediyor filan insan. Fakat doğruyu bilip de yapmazsa işte en büyük felaket o oluyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Dinin ahkamını biliyor. Fakat Allah'ın emrini bildiği halde onu yaşamıyor. Onu içine sindirmemiş. Efendim Allah'tan korkmuyor. Bildiği halde böyle olduğu için onun cezası çok oluyor. Allah'ın en çok buğz ettiği kimse, sultanın gölgesine sığınan, onun mevkiinden, makamından istifade etmek için yanına sokulan alimdir. Alimiz sultan. Sultanın alimi. Yani onun yanına sokuluyor. Mevki var, makam var, para var, saray güzel, ikramlar güzel, oh, kaymaklar, meşrubatlar, tatlılar vesaireler. Efendim, itibar, izzet emri öyle geçiyor. Hayır. Allah'tan korkan alim, Allah'tan korkan alim, Hakkı söyleyecek. Efendim ilmi ehline öğretecek. Na ehle söylemeyecek. İlmi ehline öğretmeyen mesul olur. Na ehline öğreten de mesul olur. Na ehil insana ilim öğreten de mesul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki ilmi ehliyetli kimselerden esirgemeyin. Kabiliyetli kimselerden esirgemeyin. Sülüm etmiş olursunuz zavallıcıklara. İlim öğrenmek istiyorlar, geliyorlar, öğretmiyorsunuz, nazlanıyorsunuz. Yok şimdi olmaz, yarın gel, öbür gün gel, seni okutamam, bilmem ne. Onlara zulüm bu. Na insanlara da ilmi vermeyin. Yazık olur. İlme zulmetmiş olursunuz. Bu sefer ilme yazık. Domuzun boynuna gerdanlık takılır mı? Hz. İsa Aleyhisselam da ona benzetmiş. Yani naehil olan insana dini bilgi vermek, domuzun boynuna gerdanlık asmak gibi oluyor. Bunu alacak bu, insanların parasını bulunu çarçur etmekle kullanacak. Mürayelik yapacak. Dinini satacak, dünyalık devşirecek. Onun için domuza benzetmiş Hz. İsa Aleyhisselam öyle alimleri. Yani o devirdeki öyle alimleri domuza benzetmiş. Onlara, o tipten insanlara da ilmi öğretmek domuzun boynuna sanki gerdanlık takmaktır diye öyle bildirilmiş. O bakımdan bu ilmin inceliklerine herkesin riayet etmesi lazım. Bilen, bildiğini Allah rızası için öğretecek, kendisi tatbik edecek. Gösterişten kaçınacak, müraiyelikten kaçınacak, riyakarlıktan kaçınacak, ihlassızlıktan kaçınacak, ihlası elde etmeye çalışacak, bilmeyecek ki acaba rabbi ona ne muamele eder ahirette, yüreği til til Acaba Rabbim benim günahlarımı affeder mi, affetmez mi? Tabi'inin Büyük alimlerinden, Hasan-ı Basri Hazretleri bir berat gecesinde evinden çıktı ki yüzü yuvan gibi sararmış, sapsarı kesilmiş. Dediler ki, Hayrola efendim nedir bu böyle yüzünüz çok sararmış, hasta mısınız? Dedi ki, günahlarımı biliyorum, <gülüyor> işledim gençliğimden bu vakte kadar. Şu hatayı, şu günahı, insan kabahatini bilir. Günahlarımı biliyorum ama affedildiğimi bilmiyorum. Günahlarım belli ortada, affedildiğim belli değil. Evet, namaz kıldım, oruç tuttum, ibadet ettim ama onun da kabul edildiği belli değil. Amellerimin, iyi amellerimin kabul edildiği belli değil. Kötü amellerimin bağışlandığına dair yukarıdan kağıt gelmedi ki bana. Hadi senin bütün günahlarını bağışladım, mühür, imza, tamam. Korkma. Öyle bir şey yok ki. O halde hazer üzere, korku üzere, ihtiyaç üzere olacak âlif. Herkes, her Müslüman korku ile ümit arasında olacak. Eğer bütün insanların hepsi cennete gidecek, bir tanesini Allah cehenneme atacak deseler, acaba o cehenneme düşecek tek kişi ben miyim ki diye korkup titriyecek. Ama bu korkup titremesi de onun hayatını salih ameller işlemekten, muntazaman yaşamaktan, üzerine düşen vazifeleri yapmaktan Efendim onu alıkoymayacak. Bir de şöyle bir ümit besleyecek ki Allah bütün insanların hepsini toptan cehenneme atacak, bir tanesini cennete sokacak. Acaba o cennete giren ben olabilir miyim diye heveslenecek. Umarım ki Rabbim belki beni sokar diye heveslenecek. Korku ile ümit arasında bekleyecek hayat boyunca. Ömrünün sonuna doğru hiçbir zanlını Allahu Teala Hazretlerine hiçbir zanlını artacak. Rabbimin lütfunu umarım. İnşallah cehenneminden azad eder. Umarım ki cennetine beni de dahil eder diye o tarafını garip getirecek. Ömrünün sonuna doğru ama ilk başta korku ile ümit arasında beynel havfi ver reca titriyecek. Çünkü Allahu Teala Hazretleri bir günahtan yakalar bir günah üzerine ölür insan mahvolur gider. Dünyası da mahvolur, ahirette mahvolur. Onun için Ölüm nerede gelecek? Nasıl gelecek? Nasıl bir hal üzereyken gelecek? Abdesti mi olacağız? Namazda mı olacağız? Oruçlu mu olacağız? Gafil mi olacağız? Cahil mi olacağız? Bilmiyoruz ki. Gece yatarken mi gelecek? Gündüz mü gelecek? Allah saklasın, Allah etmesin. Abdestsiz mi gelecek? Cünüp mü gelecek? İçkili mi gelecek? Sarhoş mu gelecek? Efendim, meyhanede mi gelecek? Allah etmesin. Camide mi gelecek? Ecelin nerede geleceği? Ne zaman geleceği belli değil. Yüreğimizi tutacağız, edebimizi takınacağız. Allahu Teala Hazretlerine güzel kulluk etmeye çalışacağız. Daima uyanık, daima gayretli, daima dikkatli olacağız. İnsanlardan mü mükafat beklemeyeceğiz. Mükafatı Allah'tan bekleyeceğiz. Cümle cihan halkı bana düşman olsa Rabbimin yolundan ayrılmak. Cümle cihanı bana verseler Rabbimin rızası yolunu terk etme menfaatlere bakmam diyecek insan. Öyle demesi lazım. Peygamber Efendimiz'e ne dediler? Sen bu davadan vazgeç. Biz sana en güzel, en asil kızlarımızdan istediğini verelim. Evlen. Çok para verelim. Seni başımıza hükümdar yapalım. Etme, eyleme. Şu bizim dinimize dokunma, putlarımıza dokunma. Efendim astığımız Kabe'nin orasına burasına diktiğimiz şeylere sataşma. Bizim bu dinimizi tenkit etme. Ne istersen Para vereceğiz, pul vereceğiz, ne istersen yapacağız. Efendimiz dedi ki, bir elime güneşi verseniz, bir elime de kameri verseniz verseniz, bir elimde ay, bir elimde güneş olsa davamdan vazgeçmeliyiz. Biz de öyle olacağız. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Neden anlatıyor allah Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını? Siz de öyle olun bir yana. Ateşe attılar, yoldan dönmediler. Allah-u Teala Hazretlerinin yolundan dönmedi, putlara tapmadı, kavmine uymadı, cahillere eyvallah demedi. Hakkı söylemekten geri durmadı, hak için çalışmaktan geri durmadı. Ama Allah da onu Halilullah yaptı. Halil ne demek? Samimi dost demek, sırdaş dost demek. Allah vettakazallahu İbrahim'e Halilah. Allah İbrahim'i kendisine dost dediğinde. Allah'ın dostu olmak, sevgili dostu olmak, Allah cümlemize güzel haller nasip eylesin. O güzel büyüklerimizin yolundan yürümeyi nasip etsin. Öyle dünyaya meyledip de 3,5 günlük dünya için, 2 paralık menfaat için ahireti satmaktan cümlemizi hıfz eylesin. Cümlemizi hıfz eylesin. Ekseriya zenginin yanına sokulur insanlar, para gelir diye. Bir de makam sahibinin yanına sokulurlar nüfuzundan istifade etmek için, mevki, makam sahipliği ise, idareci ise yanına sokulurlar. Ama doğruyu söylemezler. Doğruyu söylemezler, eyvallah efendim derler. Allah ömrüler versin efendim derler. Hulus çakarlar, etek öperler. Önünde iki kat eğilirler. Bizim büyüklerimizden Ebu Ali el-Fahremedi kattesallahu sırrı. Sultan Sencer'in yanına girermiş. Şerçuklu Sultanı, Büyük İmparator Sencer'in yanına girermiş. Sultan ayağa kalkarmış. O da böyle ciddiyetle gelirmiş. Efendim şöyle buyurun dermiş, tahtına oturulmuş Oturturmuş. Ve çocuk azarlar gibi azarlarmış Sultan Sencer'i. Evladım, Allah'ın emrini tut. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap filan diye. Nasihatini yaparmış. Şimdi baş, o devrin başka alimleri de var. Kitaplar yazmış, kimseler var. Bir tanesi, adını vermeyeceğim, o da meşhur bir alim. Diyor ki, Efendimiz yani Bizim ondan aşağı kalır bir yanımız yok ki yani. Bize hiç itibar... Biz geldiğimiz zaman ayağa kalkılmıyor. Biz öyle itibarlara masar olmuyoruz. Demiş ki sultan, siz hep bana eyvallah diyorsunuz. Siz hep bana eyvallah diyorsunuz. Tamam efendim, münasiptir efendim diyorsunuz. Bu bu şahıs benden korkmuyor. Benim ayıplarımı söylüyor, benim ahiretimin düzgün olması için bana nasihat ediyor demiş. Onun için hürmet ediyorum ona. Biz de böyle olacağız. Yani karşımızdaki adamın mevkii, makamı Allah bize o ruh kuvvetini versin, o kalp sağlamlığını versin. Her ne olursa olsun hakkı söylemekten bizi alıkoymamalı. Hakkı söylemeliyiz. Bu yaptığın yanlış. Şöyle yaparsam doğru olur. Ben seni severim. Aslında iyiliğini isterim. Baksadın kötülük değildir. Bunu yaparsan şu şu şu zararlar olur. Sonra sen de pişman olursun. Gel hak yola şey yap. Bu yanlış yolu bırak diyebilmeliyiz. Herkes böyle derse Zalimlerin yanında dalga olmazsa zalimler zulmünü yapamaz. Dalga yüzünden oluyor, etrafındaki onların yardımcıları yüzünden oluyor. Allahu Teala Hazretleri bizi sevdiği kullarla beraber eylesin. sevdiği kullardan eğletsin. Diğer bir hadisi şerif. İnne kulube ve beni Adem'e külla ha. Beyne isfa aynı min esabi Rahman kekal bin vahidin Yusufu hu haytu yeshau Allahumma Musafir kulub sarrif kulubena alata atik. Bu darakutnide Müslimde Ahmed bin Hamdilde olan bir hadisi şeriftir. Abdullah ibn Amr ibn il Aas'tan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Adem aleyhisselamın evlatlarının hepsinin gönülleri yani bütün insanların tek tek gönülleri Rahman olan Allahu Teala Hazretlerinin iki parmağı arasındadır. Tekalbi vahid. Bir tek kalp gibidir. Yani milyonlarca insan olması güç gelmez Allahu Teala Hazretlerine Subhanehu ve Teala. Asla ve kata güç gelmez. Bir adamın kalbi gibi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Böyle buyuruyor ifade. Yani Şöyle yaparsa kalp böyle olur. Böyle yaparsa böyle olur. Yani insan oğullarının gönüllerini ne tarafa akıtırsa oraya akıttırır. Ne tarafa meyl o tarafa meyl Allahu Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Kadirdir. Mülkünde hak tasarruf eden keyfeme yaşa. Allahu Teala Hazretleri mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder. Ne isterse onu yapar. La yus'edu amma yesalun fehum yusalun. Kimse de ona sorgu sual soracak değil ya. İnsanlar sorgu suaya, suale uğrarlar. Hesaba çekilirler ama Allahu Teala Hazretleri kadir-i mutlaktır. Ne dilerse öyle yapar. Dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Dilerse yükseltir, dilerse alçaltır. Dilerse bir anda bir padişahı yoksul bir fakirden daha perişan duruma düşürür. Dilerse bir aciz, naçiz kulu, âlâların âlâsına yükseklere çıkartır. Bir yoksulla cennetin en yüksek derecesini verir. Bir Karun gibi zengin insanı cehennemin en aşağı çukuruna indirir. Bir kalbi idare etmek gibi nasıl dilerse öyle idare eder Rabbimiz Teala. Adem oğullarının hepsinin gönüllerini öyle diler. Yusarrifuhu haysu yaşa. Gönüllerini ne tarafa isterse o tarafa çevirir. Dedikten sonra Efendimiz dua ediyor. Diyor ki Allahümme, ey ey Allahım, ey Rabbim musarrif kulub ey gönülleri oradan oraya dilediği gibi çeviren istediğini gönüllere ilham eden istediğini yaptıran Rabbim sarif kulubena ala taat bizim gönüllerimizi senin kulluğuna sana güzel ibadete taat bizi sevget o tarafa akıt gönüllerimizi sana kulluğu sevelim diyor peygamber efendi. Muhterem kardeşlerim insanın dünya ve ahiret saadetinin çok basit bir kaidesi vardır. Bir tanecik. Herkesin aklına yer edebilir. Hiç de zor değil. Allah'la dost olursan tamam. Bitti. allah Teala Hazretlerinin sevgili kulu olursan bitti. Feiza ahbettuhu tuhu semâhu lezm. Yesma'u bihi dediği gibi Allah bir kulu sevdi mi? Gören gözü olur, işiten kulağı olur, söyleyen dili olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Dünya ve ahirette ihya eder onu. Her türlü hayırlara erdirir. Onun için gelin hepimiz Rabbimize tazarru edelim, boyun bükelim, yalvaralım, yakalalım, yakaralım. Bizi sevmediği hallerden kurtarsın. Bu çamurlardan, bu bataklıklardan çıkarsın. Rahmetinin, mağfuretinin suyuyla yıkasın, pâk eylesin. Sevdiği kullar cümlesine dahil eylesin. Gönüllerimize taatini sevdirsin. Yolunu sevdirsin. Ölsek de yolundan ayrılmayacak bir aşk, bir muhabbet, bir sevgi versin bize. Çünkü o aşk, o muhabbet olmadan bu işler olmaz. Her şey onun, onun iki parmağı arar. Nasıl dilerse öyle yapar, onun rızasını kazanmaya çalışalım. Bunun da kestirme yolu, büyüklerimiz düşünmüşler, çok biliyorlar bu işlerin inceliklerini. Bunun da yolu Rabbimizi zikretmektir. Sen onu zikrettikçe, o, ettikçe, o da seni zikreder. Sen onu zikrettikçe, o senin yanında yer alır. Ve böyle gider bu iş. Onun için Rabbımızın zikrinden, şükründen gafil olmayalım. Dilimiz tesbihli olsun, kalbimiz efendim e, zikirli, şükürlü olsun. O dilediği gibi yapar. Teslim olursak, teslim olursak Allah tevekkül edenleri sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ Kendisine dayanan, güvenen, tevekkül edenleri ortada bırakmaz ki Rabbımız sever. İhya eder. O bakımdan Rabbimize dayanalım, O'na güvenelim. Rabbimizden isteyelim. İnne kavmen bu kavmen hatta hele fî hubbihim fela tekûnü <gülüyor> mislehum ve inne kavmen ebgadû kavmen hatta helekû fî buğduhim fela tekûnü mislehum Deylemi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eski kavimlerden bir kavim Başka bir grup insanı, başka bir topluluğu, bir topluluk bir başka topluluğu sevdi de o sevgiyle öyle sıkı bağlandı ki ona o sevgiden dolayı helak oldular. Çünkü yanlış insanları sevdiler, Allah'ın sevmediği insanları sevdiler, onlara bağlandılar, onların takımını tuttular. Fenerbahçe, Beşiktaş takımını nasıl insanlar tutuyor bugün, affedersiniz, soruyorsun hangi takımdansın Fenerbahçe'deyim. Ezelden Fenerbahçe'deyim. Tövbe estağfurullah. Ezelden Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe olsa ne olur? Beşiktaş olsa ne olur? Galatasaray olsa ne olur? Yani sana ne? 22 kişi topun peşinde koşturuyorsa ne oluyor? Yani böyle tutuyorlar. Ben şu ederim, sen şu partilerin. Öyle tutuyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki bir topluluk bir başka topluluğu sımsıkı sevdi, bağlandı. O bağlılıktan dolayı ''Efendim helak oldular. Siz onlar gibi olmayın.'' Demek ki kimi seveceğimizi iyi tespit etmeliyiz. Bazen sevgiler ve bağlılıklar böyle futbol takımı tutar gibi körü körüne olursa insanı helake götürür kardeşim Allah'ın sevdiği insanları seveceğiz. Sevdiğimiz zaman bizim o sevgimiz bizi helake götürmesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadisi şerifinde ''Kişi sevdiğiyle beraber olacak.'' Kimi severse onunla beraber olacak. Onu yapmaya çalıştığı takdirde, onun yolunda yürümeye çalıştığı takdirde onunla beraber olacak. Uzaktan kuru kuruya sevmek değil. Özendiği takdirde, uyumaya gayret ettiği takdirde. Ya o zaman bizim memleketimizin, ahalisin çoğu helak olur. Allah etmesin. Niye? E kimisinin gözünde Amerika'nın filanca artisti, kimisinin gözünde İngiltere'nin filanca artisti. Bıyıklar, Clark Cable'ın bıyıkları gibi Efendim saçlar bilmem nenin bilmem gibi, ceketler James Bond'un bilmem gibi, efendim çantalar bilmem kimin bilmem gibi, ayakkabılar bilmem nenin, e, ne oluyorsunuz ya? Ne oluyor, kimi seviyorsunuz? Bak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kavim bir kavmi sevdi de helak oldular o sevgide, siz onlar gibi olmayın. Adam gibi bir şey seviyorsunuz, seversen bir güzel sev, çekme çiftin derdini. Gidip de eğri büğrü, eciş bücüs şeyler sevilir mi? Misal, boylu poslu bir adam vardı, Puh, yüzü güzel, bedeni güzel, Efendim resimlerde, şeylerde, e herkes etrafında pervane gibi dönüyor. Kötü huyluymuş, AIDS hastalığına yakalandı, öldü gitti. Kötü huyluymuş, AIDS hastalığına yakalandı, öldü gitti. Arkasından bile milyonlar bıraktı, çok zengin bir adam, artist, milyonlar bıraktı, bu hastalıkla mücadele edilsin diye. E onu sevenler ne? Ne kadar saçma bir adam sevmişler. Ne kadar yanlış bir adam sevmişler bizim bizim memleketteki hayranları. Kimisi bir şarkıcıyı sever. Ya bu şarkıcı affedersiniz homoseksüel. Kimisi falancıyı sevmiş. Ya bu adamın iki para etmez ciğeri. Sakat haçıya götürsen beş para vermezler. Sen bunun nesini seviyorsun? Seveceksen bir doğru düzgün bir kimseyi sev, ona bağla. Ve inne kavmen ebgadu kavmen. Eski ümmetlerden yine bir kavim bir kavme buuz etti. Yani bir cins topluluk, bir grup insan, bir grup topluluğa buuz etti ve o buuzlarındaki kinlerinden dolayı helak oldular. Fela tekönmüşsünüz. Siz onlar gibi de olmayın. Yani kızılmayacak insana kızıyorlar bazen. Filanca adama kızıyor. Allah o Hacı Efendimi Allah bilmem şöyle etsin, böylesin, yakasını çekiyor. Ya ne yapmış o Hacı Efendi sana? Sakalı göbeğine kadar. E ne olmuş? Efendim işte ceket giymez de şey giyer, uzun şey giyer, ne yapalım? Efendim işte bilmem şöyle yapıyor da böyle yapıyor da bir sigara içsek ağzı gelmez de. Ya iyiliğini istiyor işte, sıhhatini istiyor, daha ne istiyorsun? Ama işte bilmem işte birazcık şey yapsak o kadar da katı olur mu da bilmem ne de. Yani söyle bakalım kusurlu diye kucalıyorsun doğru düzgün bir kusur söyleyemiyor ama kızıyor. Ya Allah'ın yolunda giden insana kızma, helak olursun. Allah'ın yolunda giden insana kızma. Kızdığın insan, neden kızıyorsun? Bir tahlil et zihninde. Kızılmaya değerse kız. Ben falanca adama kızıyorum. Neden? Adam müra'i. Tamam. Eyvallah. Ben falanca adama kızıyorum. Neden? Yalan söylüyor hocam. On defa teslim ettim yalan. Tamam. Yalan sevilmez. Yalancı sevilmez. Ama özü doğru, sözü doğru adama buğz ediyor. Helak olursa o zaman. İyi insana buğz edersen Allah'ın evliyasıdır. Bütün Müslümanlar Allah'ın evliyasıdır. Umumi bir velilik vardır. Bütün Müslümanların üstünde Allah'ın evliyasına boz edersen Allah'a harp ilan etmiş gibi olur. Şimdi bir hikayeyi anlatayım. Olmuş bir hikaye ve bu hikayeyi duyan şahıs bizim bu şehrimizde yaşıyor. Adını söylesem bir vasıtaya atlar evine de gidebilirsiniz. Bu şahıs Diyanet işleri Başkanlığı'nda seneler önce vazife görürken birisi geliyor diyor ki aman bizim şehrin müftüsü aman çok kötü bir adam. Ağzını açıyor yumuyor gözünü Kötülüyor da kötülüyor, kötülüyor da kötülüyor Müftü Efendi'yi. Bizimkiler de, bunu bana anlatan Hoca Efendi, muhterem bir kimse, o ve etraftan dinleyenlerden, ya vah vah, tu, ne kadar ayıp, din adamı böyle yapar mı filan diye, onlar da lafa laf katıyorlar. Gece diyor, eve geldim diyor, yatsı namazını kıldım, ondan sonra abdestimi tazeledim. Efendim, nafile ibadetlerimi yaptım, tesbihlerimi çektim diyor, abdestli yattım, uyudum diyor. Geceliğin rüyamda Hacı Bayramı Veli'yi gördüm diyor. Şöyle baba yiğit bir insan tıknaz, sakalı şöyle şey yüzü güneşten yanmış buğday biçerdi mübarek burada. Kendi elinin emeğini yemek için bu ovada buğday ekler, buğday biçerdi. Güneşin anlamında çalışırdı. Helalinden yemek için. Şöyle kollarını sıvamış ayağında da takınya var rüyada. Ah ben sevindim diyor. Hacı Bayram Hazretlerini gördüm diye yanına sevinerek gidiyorum. O bana kaşını bir çattı diyor. şöyle. Demiş ki o o müftü efendi Evliyaullah'tır. Bir bağırmış yani böyle rüyada. Uzaktan böyle bir bağırmış. Neredeyse diyor kulağım patlayacak. Uyandım diyor uykudan. Rüya bitti. Uykudan uyandım ama kulağım hala çınlıyor diyor. O müftü efendi Evliyaullah'tandır diye. Bu çınlaması kulağında hala şey yok. Hayırdır inşallah dedim diyor. Tövbe ettim diyor. Ertesi gün gittim daireye. Gün müftü efendi hakkında söylenen şeylerin hepsinden ben döndüm tövbe. Doğru değil herhalde dedim diyor. Nereden bildin dediler diyor. Şöyle bir rüya gördüm. Onlar da tevbe ettiler diyor rüyayı anlattıktan sonra. Yaz zaman git zaman o şehirden gelen itimat ettiğimiz bir kimseye sorduk. Ya sizin şehrin müftüsü nasıldır? Tanır mısın? Tanımaz olur muyum? Aynı mahallede otururuz. Adamcağızın gece ışığı sönmez. Seher vakitlerinde ibadetle vakit geçirir. Mahalleli canını istese canını verir mahalleli ona. O kadar sevgili, sevimli, mübarek, nurani bir insandır. Ha, bu adamın dediği doğru. E peki bu kadar iyi bir insana öteki adamın buzu ne? İlk gelen adamın kötülemesi, bu insanların terazilerle akıl ne? Peygamber Efendimizi beğenmeyenler var mıydı? Ne kadar beğenmeyen insan vardı? Aleyhinde bu çalıştılar, şey yaptılar. Peygamber Efendimiz Allah'ın Peygamberi, Seyyidül Ev, Evvelin ve Ahirin. Allah'a dil uzatanlar yok mu? haşasın maşasın. Bu insanlara yani Allah düşürmesin akıl fikir versin. Size gelince siz seveceğiniz adamı iyi seçin. Seveceğiniz ahbaplık edeceğiniz kavmi iyi seçin bu hadis. İyi olmayan insanları sevip de ona bağlanıp takım tutar gibi Fenerbahçe Beşiktaş maçı Yapıyor gibi. Onu tutup da Allah'ın sevmediği insanları tutmuş olmaktan dolayı onlarla beraber cehenneme gitmeyesiniz. O olmasın. Dikkat edin. Bir de size hoş görünür ama Allah'ın sevgili kuldur. Sevgili kullarına da buz etmeyin. Dikkat edin. Böyle anlaşılıyor ki ihtiyatlı olacağız, yoğurdu bile üfleyeceğiz. İyi bileceğiz insanları ummiyetle. Ben şahsen hayatımda şöyle yapıyorum. Esas itibariyle bir insanı iyi kabul ediyorum. Şu adam iyidir. Hocam fazla saflık olmuyor mu? Hayır. Esas itibariyle o adam iyidir diyorum. Ta ki kendi gözümle, kendi kulağımla bir ayıbını, bir yalanını, bir kusurunu, iki kusurunu, üç kusurunu görünceye kadar. Tamam. Gördüm mü o zaman rahat rahat söylüyorum. Bu adam yalancı arkadaş. Bu adam üç kağıtçı. Bu adam palavracı diyebiliyorum o zaman. Yani onu da söylemek değil de ona dua etmek lazım da. Hiç olmazsa o zaman yani hükmümü verebiliyorum. Ama esas itibariyle herkesi iyi insan olarak kabul ediyorum. Siz de öyle yapın. Bir delil çıkarsa o delile göre tamam hocam bu dediğin kadar iyi değilmiş, bu da sandığım kadar kötü değilmiş filan diye fikrinizi şey yaparsınız. İnne kesre azmil müslimi meytem kemi kemisli kesrihi hayyan Bu da İslam'ın yine zarafetini gösteren bir başka e, numune oluyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Hz. Ayşe Validemizin radıyallahu anha bize bildirdiğine göre Müslüman kulun ölmüş iken Müslüman kulun kemiğini kırmak sanki hayattayken kemiğini kırmak gibidir buyuruyor burada. Yani ölünün kemiğini kırmak dirinin kemiğini kırmak gibidir, buyuruyor. Demek ki Müslümanlığın hayattayken de vefatından sonra da her şeyine hürmet edeceğiz. Mezarını çiğnemeyeceğiz. Kemiğini oradan oraya atmayacağız. Kafatosuyla oynamayacağız. Yani bu devirde mezarlıklara tecavüzler, mezarlıkları yıkmak, yerine gecekondu yapmak, efendim ölülerin kemikleri orada orada, çocukların elinde kafatasları, Bunların hepsi büyük günah. Yani ha... Hayatçayken gitmişsin bir adamın kolunu kırmışsın, günaha girmişsin. Ha ölünün kemiğiyle oynuyor. Onu kırıyor. Fark yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Biz insana hürmet edelim. Biz Müslümanlar insana izzet ederiz, hürmet ederiz. İnsandır. Hazreti Adem'in evladıdır. Kemiğine, etine, tırnağına her şeyine hürmet ederiz. Bizim büyüklerimiz tırnaklarını keser. Bir şeye koyup gömerlerdi toprağa. Savurup atmazlardı. Ona bile dikkat ederlerdi. Ama şimdi insanın dirisine hürmet yok ki ölüsüne hürmet etsin. Hayattayken kıymetlenmiyor ki. Ne komşuluğuna kıymet veriyor, ne hatırını kolluyor, ne hakkını veriyor, ne hakkına riayet ediyor. Yahu bu senin yanında akşama kadar çalıştı versene parasını, vermiyor. Etrafında dolandırıyor fukaracı. Parası da yok değil. İslam böyle, biz böyle olmuşuz. Allah şaşıranlara doğru yolu göstersin. Kötü huylulara iyi huyluluk nasip eylesin. Bir müjdeli hadisi şerif sayfanın sonunda inne kulla salatin tohitu ma bene yedeh min hati'e. Taberani ve Ahmed ibn Hanbel rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her bir namaz kıldığımız her bir namaz evvelki namaz ile arasındaki günahların, hataların dökülüp aff olmasına sebep olur. Her namaz. Bu bizim 5 vakit namazımız var ya Allah'ın bize büyük lütfudur. Günde 5 defa bizi günahlardan yıkıyor. 5 defa. Çünkü aradaki günahları affettiriyor. Şimdi yatsıyı kıldık. Akşamla yastı arasındaki günahları Rabb'imiz affetti. Akşamı kılmıştık. İkindi ile akşam arasındaki günahlar affolmuştu. İkindi kılmıştık öğlenle ikindi arasındaki günahlar affolmuştu. Sabahı kılacağız geceyle Yasıyla sabah arasındaki günahlar affolacak. Rabbimiz bizi temizlemezse biz zift gibi oluruz, katran gibi oluruz. Hep böyle şeylerle, ibadetlerle temizleniyoruz biz her gün. Yoksa mahvoluruz. Kapkara kesiliriz, katran gibi kesiliriz. Bu kıldığımız namazlar, bu tesbihler, bu zikirler bizim çoğu kabahatlerimizi affettiriyor da ondan böyle ayakta geziyoruz, onun için başımıza taşıyamıyor yukarıda. Ali külle şeyin senamen ve inne Senamel Kur'anı Sûretül Bakareti ve ben kara aha fi beitihi leylen lem yedkhul yedkhulhu şeytanu səlasə leyalim ve ben kara aha fi beitihi lem şeytanu bu hadisi şerif İbnihibandat haberani'de ve diğer kaynaklarda sehid Mısavatü Rabbillah a'ten rivayet olunmuş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, inne likülli şeyin senamen, her şeyin bir zirvesi vardır. Tepesi vardır, yüksek tarafı vardır, zirvesi vardır. Efendim, ve, senav, ve inne senamel Kur'an-ı suret bakara. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara suresidir. Bakara suresi. Yani, Fatiha'dan sonra gelip, elif, la, mim, لَاَلْكَ الْكِدَابُ لَا رَيْدَ diye başlayan ve âmeler resulü ayetleriyle biten 286 ayetlik o büyük sure. Kur'an-ı Kerim'in bu zirvesidir. Sevabı çoktur. Fazileti çoktur. Kim bunu okursa bir evinde geceliğin bir gece. Kim bunu okursa o eve şeytan üç gece giremez. Bir gece değil. Bir gece kim okursa üç geceye tesir eder şeyi, tesiri. Üç gece o eve şeytan girmez. Dırdır olmaz, kavga olmaz, süpürgeler uçuşmaz, çanaklar çömlekler kırılmaz, insanlar birbirine darılmaz, karı kocasından ayrılmaz. Yani şeytan giremez. Demek ki üç günde bir okursa insan, üç günde bir okursa işte mutluluğun anahtarı. Yani insan ne ne tedavi şeyleri geçiyor eline, fırsatlar geçiyor. Kim gündüz okursa. Üç gün evine şeytan girmez. On. Üç gün evine şeytan girmez. Bu suretül bakara öyle kıymetli bir suredir. Öyle hafızlar hatırlıyorum ki, yanımda zikredilmiş, altı saatte Kur'an-ı Kerim'i zikrediyor, okuyor. Baştan sonra, Fatiha'dan başlıyor, kul i Zibretin çıkıyor. Altı saatte, su gibi, çaldır çaldır, çağlayan gibi elhamdülillah, Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i öyle su gibi okumak nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'in sevgisini gönlümüze yerleştirsin. Manasını öğrenmeye içimize gayret versin. Kur'an-ı Kerim'i bize rehber ve kılavuz eylesin. Kur'an-ı Kerim'i bize şefaatçi eylesin. Kur'an-ı Kerim'i bize cennete gitmekte delil eylesin. Şefaati Kur'an ile cennetine dahil olanlardan eylesin Rabbimiz cümlemizi. İnne li şey şeyin ve babul ibadeti es her şeyin bir kapısı vardır. Evin kapısı vardır, caminin kapısı vardır, dükkanın kapısı vardır, hamamın kapısı vardır filan efendim, ibadetin kapısı da oruçtur. İbadetin kapısı da oruç tutmaktır. Ne demek? İnsan oruç tuttu mu, hakiki adik kul olmanın yoluna giriyor, kapıdan içeri giriyor demek. Çünkü bu oruç insanın bir kere İçi boşaldı mı, midesi boşaldı mı kalbi nurlanır, kalbi çalışmaya başlar. Bu orucu bir güzel tuttu mu insan bir gayrı hesap sevap alır. Çünkü Allahü Teala Hazretleri oruç benim için tutulur. Eğer benim için tutulursa demek istiyor yani allah Alem. Onun sevabını ben kendim vereceğim, başkası bilmez. 1'e 10 değil, 1'e 70 değil, 1'e e 700 değil. Ne kadar vereceğim ben bilirim. Sevabı çok yani. Onun için bu oruca riayet edeceğiz. Ramazanda tuttuğumuz fark, Ramazanın dışında çok oruçlar vardır. İnsan o oruçlara riayet edecek, arada oruç tutu tutu verecek. Ama bizim bilmediğimiz, umumiyetle halkımızın iyi bilmediği bir nokta var muhterem kardeşlerim. Biz orucu sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret sanıyoruz. Yani su içmeyecek, yemek yemeyecek. Peki bu gözler ne arıyor etrafta? Radyoya bakar, şey televizyona bakar. Müstehcen gazetenin resimlerine bakar, sokakta geçen kadına, kıza bakar. E olmadı ki. Yani hem oruçlu hem de böyle yapıyor. Diliyle onu bunu incitir, yalan dolan gıybet dedikodu eder, yalancı şahitlik yapar, olmadı. Gıybet orucun sevabını alır götürür. Gıybet, yani bir başka Müslümanın aleyhinde bir şeyler söylemek. Olan bir şeyleri söylemek, onun üzerinde olan bir şeyleri söylemek, gıybettir. Olmayan şeyi söylemek istiradır. Orucun sevabını götürür. Kötü huylar orucun sevabını götürür. Onun için insan oruç tutacaksa melek gibi olacak. Diline sahip olacak, eline sahip olacak, gözüne sahip olacak. Birisi gelse çatsa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin diyor Peygamber Efendimiz. Yani sana uymam, ben oruçluyum desin diyor. Orucu öyle tutabilirse bir insan sevabı çoktur. Öyle tutamazsa vebali çoktur. Yani orucu tutuyorum sanıp da gözüne oruç tutturmazsa, diline oruç tutturmazsa, kulağına oruç tutturmazsa, azalarına oruç tutturmazsa, yani kötü huyla bütün azalarını korumazsa, o oruç oruç olmaz, başına çalınır. Akşama hiçbir karı olmaz, aç ve susuz kalmaktan gayrı. Eğer usulüne uygun oruç tutarsa, İbadetin kapısından içeri girmiştir. Hadi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olma doğru iyi bir başlangıç demektir yani. O kapıdan geçti mi iyi neticelere varıl olacak demektir. İnne likülli amelin şiddetin ve likülli şiddetin şiddeten, inne olduğu için inne likülli amelin şiddeten ve inne likülli şiddetin fetreten. Femen kânet fetretuhu ilâ sünneti fekadih teda ve men kânet ilâ zayili zâlike fakat heleke bu sonuncu hadis-i şerif olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif dinde buyuruyor ki her yapılan ibadetin, taatin, amelin bir şevkli zamanı vardır heyecanla şevk böyle koştura koştura yapıldığı hevesli zamanı vardır, şiddetli zamanı vardır ve her şiddetli böyle işin işinde bir zaman gelir bir yorgunluğu olur. Yani yani her zaman baklava börek yenmez. Bir de insan biraz yorulur. Şöyle bir bıkkınlık gelir oturup dinlenmek ister. Ha. Eğer bir insanın fetreti yani şeydeki ibadetteki şöyle bir tavsaması işin gevşemesi yorgunluğu Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun tarzda olursa teda, o hidayet bulur. Peygamber Efendimiz'in sünnetine muvaffuk olmayan bir gevşeklik tarzında tecelli ederse, helak olur o insan. Şimdi muhterem kardeşlerim birçok kimse sanıyor ki sevabın çok kazanılması için çok ibadet yapmamız lazım. Yüz rekat namaz kılmamız lazım, bin rekat namaz kılmamız lazım, çikolat etsin. Hayır, hayır. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuyor. Peygamber Efendimiz, ibadetin en fazileti az da olsa istikrarlı ve devamlı olandır buyuruyor. Müdavim olacak. Bazıları, اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاهُ Namazı ikame ederlerden maksat ne demek? Namazı kılarlar demiyor da, namazı ikame ederler diyor. Kur'an-ı Kerim'de, اَقِيمُ salah diyor. Namazı ikame ediniz diyor. سَلُّ salah demiyor, namazı kılınız demiyor. Namazı ikame etmek ne demek? Eğri yürü yapmamak, dost doğru yapmak ve devamlı yapmak diye bazı alimler böyle izah ediyorlar. Efendim ben bir ara bir heveslendim, her gün 100 rekat namaz kılardım, şimdi namaz da kılmıyorum, olmaz. Ne o zaman 100 rekat namaz kılaydın ne şimdi bırakaydın. Şöyle bir ölçülü gitseydin. İbadetleri efendim ben çok seviyorum, diye yeni derviş oldum, müsaade buyurun 10 bin adet ya Allah çekeyim Kardeşim 100 adet çek, işte ondan sonraki zamanla da istirahat dersine bak. E, hocam çok çeksem ya, çeksem iyi ama devam ettiremezsin. Devam ettiremeyince de vebal altına girer. Bir zaman gelir bırakırsın vebal altına girer. Yani ölçülü olacak. Peygamber Efendimiz'in zamanında üç tane sahabe dediler ki biz böyle bu günahımız çoktur bizim, çok sevap kazanmak için ne yapalım? Bir tanesi dedi ki ben bütün ömrüm boyunca hiç vakit kaybetmeden her gün oruçlu olacağım. Bir tanesi dedi ki ben bundan sonra hiç geceleri uyku yok bana. Sabahları kadar her gece ibadet edeceğim. Bir tanesi de dedi ki, ah bizi bu ibadetlerden alıkoyan hep kadınlar demek istedi galiba. Hiç kadınlarla evlenmeyeceğim, nikah falan yok, tek başıma yaşayacağım dedi. Peygamber Efendimiz'e bunların kararları ulaştı. Malumu oldu Efendimiz'in. Efendimiz çok sinirlendi o zaman. Sinirlendiği zaman Şuradaki damarı kabarırmış, mübarek Peygamberimiz'in. Damarı kabaracak kadar sinirlendi. Ve buyurdu ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Ama bazı günler oruç tutuyorum, bazı günler israr ediyorum. Gecenin bir kısmında kalkıp teheccüd kılıyorum ama gene uykuda uyuyorum. Peygamber olduğum halde kadınlarla evlenmişim. Nikah günah değil ki. Allah insanı kadınla erkekle yaratmış. Ya Rabb'imizin yaratmasında bir kusur mu var? Evlenmekte olacak. Evlenme olmazsa çocuk olmaz. Çocuk olmazsa nesil devam etmez. Bu dünyanın süsü Adem oğludur. Bu alemin süsü Adem oğludur. Adem nesli devam edecek, evlenecek tabii. Evlenmekte sevap var. İnsanın efendim evlilik muamelelerinde sevap olduğunu Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ben dedidinsin Allah'tan en çok korkanızım. Benim sünnetime uymayan benden bildirdin. O halde biz şefle ibadet yaparken de sünnete uyacağız. İstirahat edeceğimiz zamanda sünnete uyacağız. Uyumak zamanında uyuyacağız. Kalkacak zamanda kalkacağız. Ebu Deded radıyallahu a. gecenin Selman'ın farisi misafir geldi, kardeş ikisi kardeş olmuşlar, ahiret kardeşi olmuşlar. Sen yat dedi, yatağı hazırladı Selman'ın farisi hazretlerine. Selman'ın sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ben biraz da var da ibadet edeceğim, yat aşağı dedi. Sen yatmasan ben de yatmam. Yatıldı onun. Sen yatmasan ben yatmam deyince ev sahibi tabii o da yattı. Biraz böyle nefesi herhalde muntazam şey yapınca o yavaşça yataktan kalkıp gene ibadet edecek. Selman-ı Faris'in kolundan tuttu. Yat aşağı dedi. Uyumamış o da. Yat aşağı. Böyle birkaç defa oldu. Uyuttu illa onu. Uyuttu. Yastıdan sonra yat, yatmışlar. O ibadet etmek istiyor. O kolunu uyuttu. Ama teheccüd vakti gelince hadi bakalım şimdi kalk dedi. Hem kendisi kalktı hem onu kaldı. Vaktisi aldılar. Efendim namazlarını kıldılar. Teheccüd namazlarını. Ondan sonra kalktılar. Peygamber Efendimiz'in mescidine gittiler. Peygamber Efendimiz'in mescidine. Gündüz de onun orucunu bozdurmuştu. Sen yemekten ben de yemem demişti filan. Onların hepsini şikayet etti Peygamber Efendimiz'e Ebu Derda radiyallahu Ya Resulallah Selman bana, bu kardeşim bana orucumu bozdurdu, gece ibadetimi yaptırmadı, uyku uyuttu bilmem ne filan. Dedi ki dinledi Peygamber Efendimiz Selman haklı dedi. Selman haklı. Senin üzerinde ailenin hakkı var. Boşuna mı evlendin? Ailenin hakkı var. Ailene karşı vazifelerin var. Senin üzerinde şu bedeninin hakkı var. Uyku yutacaksın bu bedene. Bu beden davacı olur senden. Senin üzerinde ibadet borçları var. Vazifelerin var. Her hak sahibine hakkını ölçülü olarak verdin. O halde bizim istirahatimizle, ibadetten çekilmemizle, istirahat etmemizle sünnete uygun olacak. İbadet etmemizle sünnete uygun olacak. Efendimiz şu vakitte yatın demiş, baş üstüne yatar. Şu vakitte kalkıp ibadet edin demiş, edeceğiz. Sünnete uygun hareket edersek felah buluruz, kendi keyfimize, sünnete uymayan bir tarzda kendi keyfimize tabi olursak ümmeti Muhammed olarak o zaman helata gidelim. Bizim dinimizin terazisinin doğru tartısı sünnettir. İbretin doğru gösterdiği yer sünnettir. O bakımdan ibadetleri ölçülü yapalım, iştirahatleri de yapalım yerli yerinde, ibadet edecek zamanda da gayreti elden koymayalım. Şimdi gideceğiz yatacağız. Kusura bakmayın kız biraz uzadı. Yatacağız. Yattıktan sonra sabah namazında uykuyor. Sabah namazında camiye geleceğiz. Sabah namazından sonra efendim öğle, öğleyin uyku tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Sünnet. Kaylule uykusu var. Mümkünse yapacak tüccar kardeşlerimiz şöyle dükkanında Efendimizin sünnetidir desin uzansın koltuğa. Tedirin. Sünnet. Çünkü o öyle uzandığı zaman geceye kuvvet oluyor. Pazartesi, Perşembe Efendimiz oruç tutardı. E, o zaman oruç tutarsınız. Başka zamanlar tutmazsınız. Falan. Yani böyle her şeyi ölçülü bir tarzda yaparsınız. Bedeni yıpratmazsınız. Bu beden bize lazım. Kendi aklınızı, şuurunuzu oynatmazsınız. Yani efendim derviş oldu, deli oldu diyorlar. Derviş olunca deli olmaz insan ama dengesiz ibadet edince şaşırır tabii. Yani dengesiz olmayacak. Her şeyi ölçülü ölçülü olacak. Bak peygamber efendimiz buyuruyor ki ibadetten çekilmesi ve gevşemesi benim sünnetime uygun tarzda olursa hidayet bulur, sünnetime aykırı tarzda olursa ibadetten soğuma olmuş olduğu için o zaman helak olur diyor. O halde muhterem kardeşlerim hülasası şudur ki sünneti seninyeyi nebeviyeye sınfeti sarılalım. İşte bak elimizde bir kitap var her sayfasında kaç tane güzel tavsiye var hizmetli tavsiye var her yerde de bulunan şeylerdir. Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyalım, şiiretini okuyalım, ahlakını okuyalım, sünnetini okuyalım, hadislerini okuyalım. Kendimizi ona göre tazim edelim. Yerken Resulullah şöyle yerdi, şunun için yiyorum dersek yemek yerken sevap kazanırız. Uyurken Resulullah Efendimiz şu zamanda şöyle uyurdu dersek uyurken sevap kazanırız. Her şeyi sünnete uygun yapalım, her şeyimiz ibadet olur. Ümmetin fesada uğradığı zamanda, yani huylarının bozulduğu, ahlakının bozulduğu, ibadetlerin gevşediği ahir zamanda, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılana yüz şeyi sevabı var. Yüz şeyi sevabı, Allah sizlere ve bizlere o şehir sevaplarını almayı nasip etsin, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak suretiyle. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Şerife. Bir elamne şerahdeki suresi besmeleyle. Sunna rahman elamne şerah. 15 kulhu Allahu aha suresi besmeleyle. Sunna rahman. Cihai şerife mal besmele-i şerife. Şer salavati şerife. Vaalemnehu la ilaha illallah, la illallah, illallah, la. law Kul Mubin, Muhammed Rasulullah, Sadık Vâdil Amin. Allahım, Erkani Allah, Tevhidina Muhammed. Vallahi ala tayyidinu ve بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الاعلى الحاض الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله وصحبه فمن تبعه باحسان اجمعين اللهم يا ربنا يا رب kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 5 adet kelimeyi tevhid, 5 adet Kur'an-ı Kerim hatmini ve 3 adet kelime-i tevhid hatmini diğer ibadet ve taatlerimizle lutfunla kereminde kabul eyle Yarabbi. ikramına, İkramına, ihsanına vesile eyle Yarabbi. Rabbi. 6 tane oldu hatimler. Rabbimiz kabul eylesin. Hasıl olan hücür mesubatı evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şu mübarek Cuma akşamında acizane, naçizane, hibe ve hediye eyledik. Rabbimiz şu anda vasıl eylesin. Ve Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut eylesin. Şefaatine cümlemizi nail eylesin. Peygamber Efendimiz'in cümle alinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının vesair enbiya ve mürteliğinin ve cümle evliyaullahın ve bilhassa ümmet Muhammed'in mürşitleri olan Saadat ve Meşayit-i turuk Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledik, Ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, bu hatimleri okumuş kardeşlerimizin, geçmişlerinin, sayır geçmişlerimizin, dostlarımızın, bu bendeleri fethetmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, ashabı Hayratu hasenatın, bu beldede metrum bulunan salihlerin, Allah'ın hacı bayramı verinin, tacettin sultanın, hüseyin gazinin, sahir adını bilmediğimiz mübareklerin ruhlarına hediye edildik, vasıl eyle Ahirete göçmüş olan bütün sayır sevdiklerimizin ve yakınlarımızın, akrabamızın ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi Cümlesinin kabirlerini şu Kur'an-ı Kerim ve kelime-i tevhid hatimleriyle pür nur eyle ya Ruhlarının memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Bizler de ölünce arkamızdan bizi böyle dualarla ancak dostlara sahip eyle Ya Yarabbel alemin, bizleri dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırlarına nail ve sahip ve mazhar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden, üzüntülerinden bizleri hıfz eyle ya Rabbi. Dünyada ahirette, afiyet ve saadet ve selamet üzere eyle Yarabbi. La خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ Zümretine bizler dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vücutlarımızın sıhhatü afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ve devalar ihsan eyle. Borçlarımıza ödemeler nasip eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Gönüllerimizin muratlarını bizlere ihsan eyle. Dünyada ahirette hayırlara nail eyle. Beldelerimizi vesaire, Müslüman beldelerini her çeşit felaketlerden, musibetlerden hıfz eyle. Kıtlıklardan, zerzelelerden, felaketlerden, musibetlerden, düşman şerlerinden, istilalarından mahfuz eyle. Ya Rabbi istilaya uğramış İslam beldelerini de kurtarıp, onları da esaretten, kadirden, zulümden halat eyleyip, sevdiğin, razı olduğun hallere sahip eyle ezanların sustuğu diğerlerde tekrar ezanlar okumayı, senin dinini, dünyanın her yerindeki her insana tebliğ etmeyi, öğretmeyi, dinin dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin evlatlarımızı hayırlı evlat eyle. Yuvalarımızı saadet hane eyle. Aralarda olan geçimsizlikleri izale eyle. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve teelif eyle. Ya Rabbi kafirlerin birliklerini mahvol perişan ve menhezim eyle. Ya Rabbel Alemin Son nefeste cümlemize iman ile, Kur'an ile ve buyurun. Eşhedü en lâ lâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kelime-i şahadet getire getire, Terde kalkıp gözümüzden cennetteki makamımızı göre göre. Resulullah Efendimiz'in cemali müşahede ede ede, müjdelerle ahirete göçmeyi nasip eder. Kabirlerimizde cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Kabir azabına uğratma ya Rabbim. Cehennemine atma ya Rabbi. Cennetine ilk giren kulların bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Şu caminin kubbesi altında bizleri şöylece haşrıcam ettiğin gibi, ahirette de Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında, havz kevseri başında haşrıcam eyle ya Rabbi. Senin cemali, bağ, kemalini görecek bahtiyarlara biz aciz, naçiz kullarında dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esbaikel hüsna ve bi hürmeti hatamatil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatamatil tehlil-i şerif ve bi hürmeti leyletil cum'a ve bi hürmeti esrâ resûletil fatiha Allahümme sallâsı ve